Muhterem efendim, namaza başlarken nasıl niyet etmeliyiz? İslam alimlerinin bu konudaki görüşleri nelerdir, izah eder misiniz? Bir dönemde belki namaz gibi bir şey kılıyorum diye inandım. Namaz gibi bir şey yine. Dolayısıyla gibi bile olmayan mı iade ettim. Yani. Herkes bana bir şey öğretti, herkesin tavrından bir şey öğrendim ben. İstibra'da bir şey öğrendim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 Burada berze hayatını insan geçirecek demektir. Dolayısıyla o bir meziyet değil belki. Ona isterseniz cebrenli 90 denebilir. Kusur, melhuz olan şeylere sargı sarma, kırığı çatlağı sargı için alma demektir. Cebireyi alma demektir o. Ama niyete gelince, söze başlarken arz ettiğim gibi, herkesin niyeti Cenab-ı Hak'la münasebeti ölçüsünde farklı farklıdır. Niyet, Temelde fukuhan icmağına göre kalbin kastidir yani, en-niyetü kastul, kalp demişler. Söyleme değil, bir sürü laf etme değil yani, neveyt, neveyt, neveyt, neveyt tesvi'i çekmek değildir Allah'a teveccüh Hanefi Hanifi fıkhında müteahhirin, mesele üzerinde farklı mütealeler beyan ediyorlar. Bazılar diyorlar ki, lisanla bir insan niyeti söylemesi daha evladır. Bazıları da söylememek daha evladır çünkü, Lisanla söyleme meselesi kalbin konsantrasyonuna mani olur diyorlar. Şimdi bu mevzuda fukahanın mütalaası böyle farklı olduğu gibi Hanifi fıkhında fakir olmamakla beraber fakat önemli bir kutup sayılan İmam-ı Hazretleri lisanla niyet etmemek lazım diyor. Mahsurlu diyor. Kalbin kastıyla yapmalı. Ama bazıları yapıyorsa onu fukahanın bazılarının kavline binaen yapıyorlar der geçeriz yani o mesele. Şimdi birinci derecede bizim gibi avam yani imanın taklidinde babadan tevarüz ettiği imanını yaşayan, İslam telakkasını yaşayan müftediler için kastül kalptir yani. Namaz kılacağını içinden geçirme. Öğlen namazı ise öğlen namazı, ikincisi ikindi. farsa farz fars, nafile ise nafile. Onu aklından geçirme deniyor. Havasça bir niyete gelince bu da bir yönüyle, Tamamen ne yaptığına insanın kilitlenmesi, konsantre olması demektir. Yani o, o esnada elinden geldiğince sadece o mülahazaya bağlı kalması lazım. Kilitlenme de budur zaten. Münhasıran o mülahazaya bağlı kalma. Bu da bir seviyedeki bir niyettir, namaza duruştur. Bunun üstünde hasların hası diyebileceğimiz insanların niyetine gelince namazın içinde de devamını sağlamak üzere kalbi bütün masivadan ifra etme demektir. Yani maksud oysa, caminin Üstad 17. sözde diyor ya Nââm sadaktâ ey cami huvel matlûb huvel maksûd huvel mahbûb Maksud oysa, oysa şayet sen şimdi onu kastetmişsin. Bir kasıtta iki maksud olamaz yani. O zaman sen eğer onu kastetmişsen o anda o senin maksudunsa onun dışındaki izafi ve hakiki ne kadar maksud varsa hepsini kalbinden kafandan söküp atman lazım. Bu esnada içine başka bir mülaaza gelirse o seviyenin insanları döner yeniden tekbir alırlar yani. Kalbin ifra edeceği ana kadar zorlar orada. zamanda talebelerinde o görülür yani. İsaftaki talebelerinde şekil değildir, suret değildir. Biri onu takliden yaparsa onun manası da yoktur. O kalbini ifra için adeta boşaltma. Böyle çok küçük bir şey gel. o esnada ne gelse yani.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 ...senin söylediğin o söze veya düşündüğün o mülazaya ters olduğundan dolayı bu bir seviye işidir. Yeni yeni baştan der, vere bismillah, sonra yine aklından nevitu geçirir. Bu da belli bir seviyenin. Belki daha üstteki bir seviyeyeceğine kendini bile düşünmeme vardır yani. Bu fenafillah, ve billah mertebesinde, hatta sıfat ve esma dairesine aşık, bunları bile gözü görmeyen sübahat ve veç karşısında...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 Bu meselelerin birinci faslı. Hani nasıl üstad o kıybete ait ayeti ifade ederken istifam harfi başında fakat her kelimeye su gibi, nur gibi, ruh gibi sirayet ediyor, bahsediyor önünde. Niyet aynı zamanda o Cenab-ı Hakk'a vel maksut, vel mahbub, vel mağbud demeyi adeta namazın bütün hemen her rüknünde devam ettirme bir başlangıçtır yani. Ben namaza böyle durdum. Ve bütün elfence divan durduğum sürece, namazda, Kur'an okurken her kelimede o niyetime sadık kalmam lazım bana. Yani Elhamdülillah da, er de, Maliki-i Umid-i'nde, İyyâkın Ablu Bunun için elden geldiğince böyle başka mülahazalara girdiğinizde, nafilelerde sökün, yeniden örün filan demişimdir bunu. Örgü bozuk çünkü. Ama farzlarda bu, altından kalkınmayacak bir şey olur.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 anlatıyor namaz ne demek olduğunu anlatıyor Hazreti bir her yerde. Kıyam nedir? Rükû nedir? Kavme nedir? Secde nedir? celse nedir? Selam nedir? Bunlar bir Miraç sahası. Miracı anlatırken Allah Celle Celalü Efendimize inne hu basîr diyor. Bu arada zamirin ircaında iki tevcih var. Birisi efendimiz Semî ve Basîr'dir. Semî ve Basîr Allah'a ait iki tane isimdir. Sen bu vasar sıfatlarına bağlı bir şeydir. Fakat burada Efendimiz'e Semih Basir diyor. Çünkü o zatın miraç esnasında gözüne, kulağına ilişen her şeyi o sağlam ihsas kabiliyetiyle ve ihtisas kabiliyetiyle, istidadıyla her şeyi emdi, massetti yani. Miraç'ı çok iyi sağdı, çok iyi duydu onu. Böyle saniyesini, salisesini, aşidesini fevt etmedi onun. Mebleğinden müntahasına kadar, başında miraç bahsinin başında işaret ediyor buna.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 E nedir o da yine 17. sözde. Yeki hahi, yeki hani, yeki vini, dam. Sadece biri görecek, biri bilecek, biri duyacak, biri arayacak. Biri çağıracak, biri hissedecek. Birin dışında her şeye kapalı kalacaksın. Namazın bütün erkanında bunu yakalamaya çalışacaksın. Yakaladığın zaman bile tam yakalayamadın. Bu böyle yakalanmazdı yani. Kendimi utacak şekilde yakalamalıydım. Kendimi duymamalıydım ben. Ben var mıyım yok muyum? Bir mestü mamurun dediği gibi o ben miyim? Ya ben o mu? aşıkların budur de mi diyor. Ben o muyum? O ben mi filan ne? Karıştıracaksın yani o mevzuda. Bunlar birer seviye meselesi. Fakat temrinsiz seviye yakalanamaz. Yani zorlamazsanız, başta tekellüf olmazsa sonra teklif olmaz. Nefsüyle bir şey teklif edemezsiniz. Yani başta zorlayacaksın.